Arzu edersen, şu dağı kaldırıp taiflerin başına koyayım memurum buna. Taiflerin attığı taşlar onu incitmemişti ama bu söz çok incitmişti. bire irkildi, ağladı ve şöyle dedi, hayır katiyem. Eğer yüz sene sonra taiflerin neslinden bir insan hidayete gelecekse hayır Rabbi diyordum. Sadrı sinesi bu kadar açık, tebliğe bu kadar açık... Getirdiği hak ve hakikat mesajlarını vermede bu kadar samimi ve bu kadar yüreklendi. Peygamberliğin gönderiliş gayesini yerine getiriyordu. Oturdu kavmini şikayet edeceğine şöyle dedi. Allah'ım zafımı sana şikayet ediyorum. Bak işte taşladılar. Vücudumda yara almadık yer kalmadı. Ben orada durup sebat edemedim. Demek kuvvetli olsaydım dayanacaktım orada. Zayıfım, zafımı sana şikayet ediyorum. Şu insanlar içinde hor ve hakir görülmeyi sana şikayet ediyorum. Halkı değil. Bana zulmedenlere ben ellerimi açıp diyorum ki Allah'ım bunları sana havale ediyorum. Ve kendime göre de ben düşmanlarıma beddua etmeyen bir insanım. Sekiz senemi bana zehir zemberek yapan, Victor Hugo'nun sefillerinde takip edilen şaki gibi takip eden adama karşı bile... Ellerimi açıp beddua etmek istediğim zaman, çoluk çocuğu, hanımı gözümün önünde tüllendi... ...Allah'ım sana havale ediyorum, beddua etmeden vazgeçtim, dedim. Ama bence bu bir fazilet değil. Fazilet, fazilet mağab olan. Fazileti bize talim eden... ...Hazreti Muhammed mustafa ve Mürteza, o yapıyor. Allahumme inni eşku ileyke da'fa kuvveti... ...ve hevâni ...şu insanlar arasında horlanma, hakirlenme... zayıf ve aciz derbeder na sığınıyorum bundan... En rabbul mustedafin ve ente rabbi... ...sen zayıfların rabbi... ...zayıflar arasında benim de rabbimsin... ...beni kime bırakıyorsun Allah'ım... ...Allah onu kimseye bırakmamıştı... Ma vedda'aka rabbuka ve ...Allah sana ne darıldı... ...ne de seni terk etti Habibi zişanım diyordu... Ma vedda'aka rabbuka ve İlâ men Ben beni kime bırakıyorsun? Şu yüzünü buruşturan düşmanıma mı bırakıyorsun? Veya tamamen zimamı elinde benim yakınlarıma mı beni bırakıyorsun? Ebu Cehillere, Ebu Leheb'lere mi bırakıyorsun beni diyordum. O duasını dursun, yüzüne bakmadan önüne bir sininin uzatıldığını görüyor. Şefkatli, Hazreti Mesih'ten aldığı şefkatle, re'fetle coşmuş nasrani bir Hristiyan. ...ta Ninova'dan ne münasebetle oraya gelmişse gelmiş... ...Efendimize yapılan bu eza ve cefayı görmüş... ...sonra orada bir köle bu... ...üzüm bu diyormuş... ...bağ bozumu... ...bir sininin içine bir iki salkım üzüm koymuş... ...bu garip anlaşılmaz... ...bu mazlum, bu mağdur ve bu taşlanan... ...insanın yanına koşmuş... ...üzüm tablasını ona uzatmış... ''Ya buyurun'' demiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini uzatırken ''Bismillah'' diyor, işte Addas, o köle o zaman irkiliyor. Allah'ın adıyla, çünkü müşrikler içinde Allah'ın adıyla sözünü hiç duymamıştı, Allah'ın adıyla birden bire irkildi ve şöyle dedi, ''Sen kimsin, ne arıyorsun burada ve nereden geldin?'' ''Ben Mekke'den geldim, ben ahir zaman peygamberiyim, benim adım Muhammed'' dedi, Sallallahu aleyhi ve sellem. Addas, selman Faris gibi adeta onu arıyordu. Büyüklerinden, kilise ruhbanlarından, papazlarından, ahir zamanda zuhur edecek peygamberin, zuhur edeceği zamanın yaklaştığını biliyordu. Onu arıyordu. Ben gökte ararken seni yerde buldum dedi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başını abandı. Saçını, sakalını ağlıyor, ağlıyor diyor. Seni Allah bana buldurdu diyordu. Taif'ten mahzun dönecekti, fakat artık mahzun değildi. Yüz sene sonra bir insan hidayet ederse diye, bela gelmesin demişti. Yüz sene geçmeden, yüz dakika geçmeden, yüz saniye bile geçmeden Allah haddası koşturmuştu. Al ilk numunesini buyurun. İlahi mesajlarla şahlanmış, tabir caizse nebilerin üveyki. Hiç durmadan her yerde hak ve hakikati aşina, temiz gönüller arıyor. Temiz çehreler arıyor. Hakikat gamzeden aydın pırıl pırıl bir çehre bulunca yanaşıyor ve ruhunun ilhamlarını ona fısıldıyordu. Nurdan hale ve halka her gün genişliyor. Genişliyor, genişledikçe küfür çıldırıyor. Bugün cihanın şarkında ve vakarbında İslam'ı oluşa karşı küfrün çıldırması gibi çılgınlığı gibi, hezeyanları gibi o devirde de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında nur halka her gün biraz daha genişledikçe küfür çıldırıyor. Yuridun <gülüyor> en yutfu nurallahi bi afvahihim ve ya'ballahu illa ve kafirun. Allah'ın ışığını, meşaleyi ve nuru söndürmek istiyorlar. Allah hayır onu söndüremeyeceksiniz diyor tekefül etmiş bulunuyor. Kafirler hoştan masalar bile Allah yaktığı meşaleyi kıyamete kadar yakacaktır. Bir şem'a ki Allah yaka üflemekle sönmez. Allah 20. asırda da meşaleyi yaktı. İçinize birer kıvılcım attı. Yerinde mescide, yerinde başka mahfili ilmiyeye koşturdu. Neslinize teveccüh imkanlarını ve arzusunu size verdi. Yeniden bir Muhammedi hale ayın etrafındaki parlaklık, yeniden bir Muhammedi halka, yeniden bir nur halkası, yeniden bir silsile izi hep altın halka meydana getirmeyi Murat buyurdu ki bunu ne küfrün gayzi şiddeti hiddeti ne de şeytan ordularının tahacumu durduramayacaktır. İhlasla saçılmış tohumlar ne şu ne bulacak. Bu da peygamberlerin, peygamberimizin bir diğer vazifesi ve bizim vazifemiz olması gerekli olan bir vazifesidir. Üç meseleyi ettim. Peygamberin vazifesi, o vazifeyi yapanların vazifesi, umum enbiya izamın vazifesi. Bir şeye yolundan gidilirse varılır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem varacağı hedefe yolundan gitti, vardı. Vardığı hedefe varmayı düşünüyorsanız onun yolundan gideceksiniz. Ve ben onun yolunu arz ediyorum. Tebliğ. İnsanları sırat-ı müstakime irşad etme, doğru yol. Sırat-ı müstakim garip değil, siz onu tanırsınız. Ne kadar tanırsınız? Günde çocuklarınızın adını kırk defa söylüyor musunuz siz? Zannetmiyorum. Ama sırat-ı müstakimi günde kırk defa söylüyorsunuz. İhdina sıratal müstakim. Hem nasıl söylüyorsunuz? Allah'ın bizi peygamberlerin, siddiklerin, velilerin, şehitlerin yürüdüğü bir şehre haline gelen, otobanların çok üstünde bir şehre haline gelen, feyiz yolları haline gelen o senin yolun, sana getiren tek yol. Bizi o şehre hidayet eyle diye o yolu günde 40 defa Allah'tan istiyoruz. İhdine sıratel <gülüyor> müstakim. Dua sadedinde söyleyin. İhdine sıratel <gülüyor> müstakim. Allah'ım bizi nebilerin, velilerin, sıddiklerin, şehitlerin, Hazreti Muhammed Mustafa'nın yoluna hidayet eyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberler insanları bu yola hidayet ediyorlar. Bu yola hidayetin temin için gönderilmiş bulunuyorlar. Ve lakat ba'atna fi kulli ummetin rasulen an ya'budu Allah Her cemaat içinden biz böyle bir insan gönderdik. Allah'a kulluk yapsın, tiranlara, tağutlara, münkirlere ve mülhitlere itaat etmesinler. Efendimiz için Vama ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Bu mevzuyla münasebetli olan ye eyühen nebi İnna ersalnak şahiden ve mübeşşiren ve neziren. Ey Nebi seni insanlara doğru yolun encami itibariyle müjdeleyici, kötü yolun neticesi itibariyle de korkutucu ve sakındırıcı olarak gönderdik. İnna ersalnak şahiden. Şahit olarak gönderdik ve mübeşşiren tebşir edici olarak ''Ve neziren eğri yolun encamından sakındıran birisi olarak gönderdik.'' diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu tepşir ve tenzir veya inzar meselesini hayatı seniyelerinin sonuna kadar yaptı. Bir lahza durmadı, bir lahza. Bazen şiddetli baş ağrılarından, içinin geçtiği, kendinden geçtiği olurdu. Hemen kendine geldiği zaman, namaz kılındı mı, namazı kim kıldırdı der, Yine vazifesiyle alakalı bir mesaj sunardı. 23 senelik vazifesini şu sözlerle noktalıyordu. 23 sene peygamberlik yapmış ve artık dünyadan ayrılma esintilerini almış, ruhu bunu hissetmeye başlamış. Arafat'ta ilk ve son hacını yapıyor. Çok umre yaptılar ama hayatı seniyelerinde bir kere hac yaptılar. Ve biz buna umre ile beraber yapılan haccı olduğu için haccı ekber diyoruz. Halk arasında, avam halk arasında Arafat Cuma'ya rastlarsa haccı ekber diye bir halk anlayışı var ise de hacı ekber haccın umre ile beraber yapılmasına denir. İşte orada söylenmesi gerekli olan daha bir sürü söz var dedi. Mübarek devesine bindi orada son sözlerini de söyledi. Kan davalarından bahsetti. Riba'dan bahsetti. Faizin yasak olduğunu anlattı orada. Bahsetti, bahsetmesi gerekli olan her şeyi. Kadın haklarına temas etti. Aile münasebetlerini dile getirdi. Kavim ve kabile münasebetlerini dile getirdi. Ve cemaat ağlıyor ağlıyor aleyhissalatü vesselam'ı dinliyorlardı. Onların tasdiklerine ihtiran ettiğini görünce mübarek parmağını kaldırdı. Allahümme şed dedi. Allah'ım şahit ol. Bunun manası şu idi. 23 sene bir cemaat içinde vazife yapmıştı. Ben Allah huzuruna gittiğimde çok yakın zamanda şöyle buyurdular. Allah beni size soracaktır nasıl şehadet edeceksiniz? Peygamberliğini yaptı mı? Tebliğ vazifesini tam yerine getirdi mi? Gerekli olan mesajların bütününü size takdim etti mi, sundu mu diye soracaktır nasıl şehadet edeceksiniz? O Arafat meydanı gürlemişti. Arz ve sema belveleye gelmişti. Yer ve gök ihtizaza gelmiş inliyordu. Herkes bir ağızdan, sen peygamberliğini yaptın, şehadet ederiz diyorlardı. Yapman gerekli olan her şeyi yerine getirdin, şehadet ederiz diyorlardı. Bu o parmağını kaldırıyor, Allah'ım meşhed diyordu. Derin bir ibadet şuuru içinde, beni dünyaya gönderen Rabbim, Peygamberlik vazifesini tebliğ edeyim diye göndermiştim. Eğer ben bu vazifeyi yaptıysam bunlar şehadet ediyorlar. Bunlar şehadet ediyorlarsa ben vazifemi yaptım sayılırım diyor. Vicdan rahatı içinde, huzuru içinde Rabbimize gitmeye hazırlanıyordu. Mürakebe insanı, iç müşahede insanı, kendi kendiyle durmadan hesaplaşan insan. Zerre kadar üzerinde bir hak olarak ahirete gitmemeye, Dikkat eden insan, hassasların en hassası insan. Elçilik vazifesi, ''Ela hel sözüyle, biraz evvel arz ettim, ''Vazifemi tebliğ ettim mi?'' manasına gelen, sözüyle noktalanacağı ana kadar devam etmişti. Peygamberlerin bir diğer vazifesi çok şey anlatacağımı zannediyordum. Peygamberin vazifesini bize düşen bir vazife de olacak aynı zamanda. Çünkü bizler onların çömezleriyiz. Kabul buyururlarsa kapılarının kıtmirleriyiz. Bu benim için büyük bir şeref de kabul edenler için olsun. Ben dedim ya sadece kitmirlerin içinde bulunmayı araştırıyorum şimdi. Bir diğer vazifesi onların insanlığı için Müslümisal teşkil etmeleri. Örnek insan olmaları. Allah Kur'an'da Ulaike'llezinehde'llah <üléis> febihudav muktedidir efendimize. Peygamberleri En'am suresinde saydıktan sonra işte bunlar Allah'ın doğru yola ulaştırdığı, hidayet ettiği kimselerdir. Sen de bunların yoluna iktida et buyurur. Efendimiz bile Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Süleyman, Hazreti Davud, Hazreti Harun'un yoluna iktida etmesi emredilir. Efendimiz için de bize şöyle seslenir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ Peygamberde sizin için iktida edilebilecek numune durumlar var. Peygamber sizin için bir misaldir. Bir imamdır. Namazda imama uyduğunuz gibi hayatınızda Hazreti Muhammed Mustafa'ya uyacaksınız. Zira gerçek hayatı onlar temsil etmişlerdir. Birinci asır, milimi milimine, harfi harfine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iktida etmiştir. Onun için kendi durumunu anlatırken şöyle buyurur. Benden sonra İslam orduları bir surların dibine dayanınca surlar veya surların içindekiler soracaklar. Sizin içinizde peygamberi görenler var mı? Var deyince kapılar açılacak, fetih olacak ve öyle olmuştur dediği gibi çıkmıştır. Peygamberi göreni, gören var mıdır deyince yani tabi'in. Yine kapılar açılacak, yine Fütuhat-ı İslami'ye girecek oraya. Yani. Peygamberi göreni, gören var mı yani tebe'i tabi'in. Yani Efendimiz'in Buhari'de ve Müslim'de rivayet buyurdukları, hatta Ebu Davud'un süneninde hayr <gülüyor> kurun karni, sümmellezî yelûnehum, sümmellezî yelûnehum, sümmellezî yelûnehum. En hayırlı asır benim asrım Ondan sonra onu takip eden asır. Ondan sonra da onu takip eden asır. O misal insanlar, peygamberin hayatını hayatlarına düsturu hayat edilen insanlar, adım adım, santimin santimin ona uyduklarından dolayı, Allah Celle Celaluhu, cihanın dört bir yanında onlara muvaffakiyet ihsan eylemişti. Kussilerin bayrakları ellerindedir diyordu Hazreti Mesih. Allah'ın salat ve selam üzerlerine olsun, Efendimizin üzerine olsun. Kutsiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler. Efendimiz nasıl yaşamıştı? Öyle yaşıyorlardı. Benim ümmetimin evliyası, üleması Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali radıyallahu anhum onlar değilse başka kim olacak? Beni İsrail'in peygamberleri gibidir şeklinde rivayet edilen zayıf bir hadis-i şerif var. Hazreti Ömer kendisi için kulluk adına açılan açılan kapıdan öyle bir içeriye girmişti ki onun durumunu hep parse ederken kulluk adına kapının sövelerinde söküp içeriye girmişti. Bunun manası şudur. Kendisinden istenilenin çok üstünde Allah'a karşı kulluk vazifesini yerine getirmişti. Kendi devrinde Irak, İran fethedildi. Şam önlerinde de İslam orduları savaşıyordu. Ordunun başında bulunanlara İslam tarihçileri ecnat diyor. Bu ordu komutanları Ebu Ubeyde tübn Cerrah, Şurahbil ibn Hasene, Amr İbn As, Mugayri İbn Şube, Ebu Süfyan'ın büyük oğlu, Maviye değil, Maviye'nin oğlu da değil, Yezid İbn Ebu Süfyan. Bunlar hepsi işsiz insanlardı, nadide insanlardı. Mescidi Aksa'da fethedilince bugün boynu buruk, Müslümanların tebid edildiği, Hazreti Musa'nın hürriyete kavuşturduğu, Hazreti İbrahim'in yaptığı, Haçlıların elinden büyük Sultan Selahaddin Eyyubi'nin yeniden hürriyete kavuşturduğu Esir Mescidi Aksa. Mescidi Aksa'yı seygidine Hazreti Ömer fethediyor kendi devrinde. Ecnat anahtarları verin diyor papazlara. Papaz kitaplarımızda istihraçlar var. Sizin aranızda onu göremiyoruz dediler. Mesele Keş'ten dinledim bunu. Mesele Seyyidine Hazreti Ömer'e intikal edince devesi yoktu Hazreti Ömer Efendimizin, halifeydi. Şu andaki Türkiye kadar 20 yere hükmediyordu ama bir tek devesi yoktu. Ah deve nefsim! Onun devesi kadar dahi olamama şerefinden mahrum deve nefsim! Koca Ömer'in bir tek devesi dahi yoktu. Beytülmal'dan bir deve aldı. Hizmetçisiyle beraber Mescid Aksa'ya doğru yola çıktı. Anahtarları bize verin derken Ömer yolda geliyordu. Anahtarları size veremeyiz. O büyük zatın anahtarları alacak zatın şemailini biliyoruz. İsterseniz size burnu nasıldır onu söyleyebiliriz. Boyu kaç santim onu söyleyebiliriz. Kafası nasıl bir insan onu söyleyebiliriz. Ve buraya nasıl bir eda ile geliyor onu da söyleyebiliriz. Onlar aralarında müzakereyede dursunlar, keşfi açık efendimizin mülhemun dediği. Ümmetim içinde ilhama masar gözü açık kimseler vardır. Ta Medine'de, Minber'de dururken Irak'ta savaşan Sariye, El Cebel, El Cebel diyen Hazreti Ömer. Ve Ömer'in sesini duyup da dağın arkasından düşman geldiğini gören Hazreti Sariye, ona göre stratejisini ayarladı ve düşmana galebe çaldı. İşte bu Hazreti Ömer, o yola çıkmış geliyor. Merkuba bazen kendisi biniyor, bazen de hizmetçisi biniyor, Adil Ömer. Dicle'nin üzerinde bir keçinin ayağı taşın arasına girse, kırılsa, Allah onu senden sorar, ya Ömer diyen Hazreti Ömer. Bine ine Ürdün nehrine kadar yaklaşıyorlar. Ecnat, isimlerini bahsettiğim komutanlar, el açıp dua ediyorlar. Allah'ım ne olur? Şu Ürdün Nehri'ne gelince sıra köleye gelsin, o aşağıya insin, Ömer üste olsun. Zira bu Romalılar şatafata, debdebeye, ihtişama çok meftun insanlardır. Halifenin deve yettiğini görürlerse şayet, oysa ki Ömer'in ihtişamı oradaydı. Ömer'in ihtişamı deveyi yetmesindeydi. Bize itibar etmeyebilirler. Kaderin cilvesi Ürdün Nehri'ne gelince Köle deveyi yetme faslını bitirdi, sıra Ömer'e geldi Köle devenin üstüne Ömer devenin zimamına Koca halife ruhum feda olsun Koca halife devenin zimamından tuttu, deveyi yediyor Komutanlar da bakıyor, papazlar da bakıyorlar Icebergler gibi buzlar erimeye başlamıştı Gözler tatlı tatlı bakmaya başlamışlardı Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını teslim edecek adam geliyordu. Yanlarına gelince o gün hırkasında tam 14 tane yama vardı. Bir gün bu sözü aç ederken "Estağfurullah. dilim kurusun." demiştim. "Yama değil, onlar şeref alameti dömerin üzerinde." Papaz gözleri dolu dolu şöyle dedi. "İşte anahtarı vereceğimiz zat bu." Kitaplarımızda bunun böyle olduğunu görmüştük, diyordu. Milimi milimine uyan insan. Resulullah'ı adım adım takip eden insan. En mütemerrit, en inatçı papazların sinelerini dahi yumuşatan insan. Kutuplardaki buzları dahi eritecek kadar muhteşem insan. Peygamberler misal oldular. Allah bize dedi ki, ben Hz. Muhammed Mustafa'yı size misal iddiaz edilsin diye gönderiyorum. Siz de misal iddiaz edin. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, numune iddiaz ettiler. Kılıkık yararcasına hakkaniyet ve adalet içinde yaşadılar. Köleyle aynı hayatı paylaştılar. Hizmetçiyle aynı hayatı paylaştılar. Kıtlık olduğu zaman halka iki zeytin veriliyordu. Ömer sofrasında gördüğü dört zeytini yememişti. Çünkü halkın en küçüğü bu dört zeytini yemiyorsa ben yemem ki onu demişti. Alem kıtlıktan kıvrandığı zaman hanımı saçlarına zeytinyağı sürmüştü. O gün evde kızıl kıyamet koparmıştı. Alem kıtlıktan kıvranırken sen nasıl olur saçlarına zeytinyağı sürersin demiştim. Milimi milimine uyuyordu. Ve zaten Peygamberlerde bunun için gelmişti. Peygamber vazifesini yapanlar, nefsim en kemteri, en talihsizi, belli bir şeref, belli bir paye ihraz eden bütün mübarek vaizlerimiz, müftilerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz. Allah'ın bahşettiği bu şerefli mesleği ve vazifeyi daha da derinleştirmek ve buğutlaştırmak için peygamber ahlakı, onun huyu. O'nun getirdiği esaslar ve O'nun getirdiği mesajlar. Allah, O'nunla bizleri serfiraz eylesin. Peygamber, bir diğer vazifesi dünya ve ukba muvazenesiyle gelmişti. Ruhbanlık gibi, papazlık gibi dünyaya sırtını dönüp manasırlarda hayat geçirme değil. Ama ahireti unutup bütün bütün dünyaya dalma da değil. Allah, Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetiyle Allah'ın sana verdiği şeyden ahiret yurdunu araştır diyor. Ahiretin arkasına düş. Ahiret adamı ol. Dünyadan nasibini de unutma diyor. Bu muvazeneyi koyuyor. Peygamberler bu muvazeneyi vaz için gelmişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu muvazeneyi vaz etmek için gelmiştir. Bu muvazenenin vaz için, dünya ve hukvanın bilinmesi lazımdı. Bir taraftan, Allah'ın sizi ihsan ettiği nimetlerin eseri üzerinizde görülecek. Bu şükür, giymek için verdiği şeyleri giyecek, göstereceksiniz. Yemek için verdiği şeyleri yiyecek, tadacak. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ nimeti فَحَدِّسْ فَحَدِّسْ فَحَدِّسْنَا şükredeceksiniz. Allah'ın nimetleri üzerinizde görülecek. Fakat bir taraftan da ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Sonra Allah'ın size verdiği her nimetten sigaya çekileceksiniz. İçtiğiniz bir bardak soğuk suyun hesabını dahi vereceksiniz. Bunu içtin, bu nimetin şükrünü eda ettin mi diye sana soracaklardır. Bir iftar vaktiydi. Siddikler siddiki siddiki ekber, Ömer'i bile bir bakıma yetiştiren insan birinci üstadından sonra, Siddikler siddiki siddiki ekber, Sadıklar sadiki sadiki ekber, soğuk bir su verdiler bir iftar vakti, aldı dudaklarına kadar götürdü bir yudum aldıktan sonra elinin tersiyle itti ve çıkracıkra ağlamaya başladı. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Niye ağlıyorsun? 3.40'ları geçtikten sonra o ana kadar izah edemedi. Bir gün Resul Ekrem'in yanında bulunuyordum. Elleriyle bir şey itiyor gibi davrandı. Bazen alemi misal temessül ederdi. Levhalar, tablolar Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın nazarına arz edilirdi. Gaybi alemleri müşahede buyurur, o tabloları görürdü. Eliyle bir şeyi itiyordu böyle, git diyordu. Ya Resulallah ne yaptınız buyurdu, dediler. Buyurdular ki, dünya temessül etti. Misal alemine göre bir şekil aldı. Kendini bana kabul ettirmek istedi. Git dedim, bana kendini kabul ettiremezsin. Elimin tersiyle ittim. Seni terk edince ben gerçekten sana hakim olacağım. Seni kabullenmekle senin altına düşmek istemem. Senin esirin olmak istemem. Sen benim esirim olduğum zaman ben sana hakim olurum. Dünyaya esir olanlar dünyayı da kaybettiler. Elinin tersiyle itti dünyayı. Dünya döndü bana ki, ben kendimi sana kabul ettiremedim ama senden sonrakilerine kabul ettireceğim ben kendimi. Ebu Bekir'e bakın, diyor ki, şu iftar vakti Allah'ın bu büyük nimeti şu soğuk suyu içtiğim zaman dünya kendini bana kabul ettirdi zannettim dünyanın nimetler altında kaldım ezildim onun baskıları altına girdim endişe ettim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı dünyanın tehdit ettiği o derbederler ben olmayayım haşa ve kella pak damenine yüzler sürünsün haşa ve kella sen sıddıksın sadıksın Tahirsin, mütahhersin. Dünya sana tesir edemez. Ama Efendimizin anlattığı korkarım ki onlar bizler olalım. Allah damenimizi toza toprağa bulaşmadan bizleri de muhafaza buyursun. İstikamet içinde yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Belli bir ölçüde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve umum peygamberani izama ait bir hususu Arzetmeyi etmeyi planlamıştım kafamda, fakat planıma göre mevzuun ancak yarısını takdim edebildim. Ahde eman verirse Rabbim, dört dedik, dördü veren beşi de verir. Her gün son sayarak huzurunuza çıkarım, dilerse uzatır, dilerse keser. Kimsenin bu mevzuda müdahale edeceğine inanmıyorum, kimsenin güç ve kuvvetine de değer ve itibar atfetmiyorum. La havle ve la kuvvete illa billah. Onun haul ve kuvvetinden, onun güç ve iktidarından başka haul ve kuvvet, güç ve iktidar yoktur. Allah o haul ve kuvvetiyle sizi ve bizi teyit buyursun. Amin. Maddi manevi hiçbir garası, ivazı olmayan, hatta bir yönüyle dünya ve ukvayı düşünmeyen, Allah ve Resulundan başka derdi olmayan bizleri bu yolda kaim ve daim eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.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 وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراطين رضوان الله تعالى عليه مجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا اِنَّكَ اَنْتَ الْجَوَّادُ الْكَر۪يمِ اَمَّا بَعْدِ Kuhterem Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tevfikiyle ve ve beş Mübarek Regaib Gecesi'nin gündüzünü idrak etmiş bulunuyoruz. Alemi İslam'da mübarek geceler adına karıştırılmayan, hemen her yerde aynı günde eda edilen bir tek mübarek gece varsa o da Regaib'dir. Diğerleri kamer hesabı, şems hesabı derken, Hesaplar altında bir hesapsızlığa girilmesine rağmen Regaib gecesi Recevi Şerif'in ilk Perşembe gecesi olması itibariyle Aleyhisselatü vesselam'ın rahmi madere düştüğü günün kaçıncı gecesi ise bilemiyorum belki bir aylık. Rahmi madere düştüğü andan bu yana devam edip değişmemiş kendi tergip ve teşviklerine de masar olmuş. O gün o gecede ibadete, istifara teşvik edilmişiz. O gün bugün devam ede gelmiş, devam ede gidiyor, devam ede gidecek inşallah. Onunla alakalı onun mübarek tergip ve teşvikine masar bir günde biz beşincisini idrak ettik. Rabbim idrak ettiklerimizi, edeceklerimizi marziyatı subhaniyetsine muvaffuk eylesin. Amelin, işin, sayu gayretin çoğu değil. Onun rızasına muvafık olanı makduptur. Bazen bir zerre ihlaslı amel, batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Bazen bir tek kelime vesile-i necat olabilir. Çok etbaım, çok taraftarım, çok işim değil. Rabbimin rızasına çok merbutiyetim. Kantarlarla tartılamayacak, mahşerdeki terazilerin dahi tartmaya güçleri yetemeyecek tek şey, amelde, davranışta kemal hassasiyetle Allah'ın hoşnutluğunu araştırmak günümüzün insanını aldatan hususlardan birisidir, hepimizi de. Rabbim bütün harekat ve sekenatımızda rızasını araştırmaya bizi muvaffak eylesin. enbiyay izamın vazifelerini sıralamıştım. Ve son bir hususu arz edecektim. Ezan-ı Muhammed'i geldi. Bülent davazıyla Arzı semayı çınlattı O konuşurken bana susmak düştüğü için ben de sustum Ve maddenin birincisi kaldı enbiya izam İzam nazarını Halktan hakka çevirmek için gelmişlerdir Kulluğu sisteme koymak İnsanların ruhuna kulluk, ruh ve şuurunu perçinlemek için gelmişlerdir dedim. Enbiya-i insanlara misal teşkil etsinler diye gelmişlerdir. Nasıl inanacaksınız? Nasıl davranacaksınız? Nasıl ibadet yapacaksınız? İnsanlarla nasıl muaşerette bulunacaksınız? Bütün bunlarda ellerinde Allah'tan gelmiş ışıktan meşaleler önünüze düşecek, yanıtmadan sizi doğruya götürecekler. Peygamberler ve peygamberler içinde tecviz ediliyorsa şayet peygamberler peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tecviz edilmese peygamberler sultanı der geçeriz. Enbiya zan, insanları eğri büyürü karanlıkta yaşamadan istikamete ulaştırmak için gelmişlerdir ve hususiyle nebiler sultanı. Enbiya-zam Allah'ın bizden istekleri nedir ve neleri yapmamamızı istiyor? Neyi yasaklıyor bize? Bunları bize talim etmek, bizi şaşkınlıkta bırakmamak, hayrette bırakmamak için gelmişlerdir. Ve enbiya-zam insan aklının yanıltmasına karşı dünya ve ahiret muvazenesini kurmak için gelmişlerdir. Ne kadar dünyaya sahip çıkacaksınız? Ve ne kadar sinelerinizde ahirete yer verecek, hayatınız boyunca onu araştıracaksınız. Biz bu muvazeneyi onlardan öğrendik. Ve en son şu hususa gelmiştim, diyememiştim. Bugün onu demekle başlayıp Allah'ın dedeteceği şeyleri demeye çalışacağım. Enbiyay izan insanların ahirette Allah'a karşı itirazları olmasın diye gelmişlerdir rusulen mübeşşirin ve munberin le onlar bir kısım şanı yüce peygamberler meşale taşıyan insanlar yanıltmayan rehberler binlerce rehberin arkasından gitmiş yanılmışsınızdır. çünkü ışıksızdır siz semavi ararken o arazidir sizin içinizden çıkmıştır enbiya zam ise ısmarlama insanlardır. Anasının karnındayken peygamberdir. Gelirken hadiseler susar, onun gelişiyle meydana gelen tarrakaları dinler. Onun hayatı bir musikidir, yaşayışı bir musikidir, sözü bir musikidir. Bütün varlık susar, onu dinler. Taş, toprak, ağaç, her şey. Nebi'ye kulak verir, Nebi'yi dinler. Efendiler Efendisinin mucizeler arasında var. Mevsimi gelir, imkan zuhur ederse arz ederim. Bu seyri Efendiler Efendisi uğrunda söylenen sözlerin en güzellerini söylemişlerden birisi. Halk arasında kasideyi bürde diye yanlış söylenen kasideyi bür'e. Caat <gülüyor> davetihil da'watihil eşşaru sa'ideten temshi ileyhi sakin bila kademi ke annama satarat سَطْرَنْ لِمَا كَتَبَتْ فِرُوْهَا مِنْ بَد۪ي الْحَزِّ فِي Onu görünce ağaçlar insan gibi yürüyorlardı. Yeri yara yara ona doğru koşuyorlardı. Ve giderken de ona metiyeler diziyorlardı. Niçin? Çünkü o onların manasını anlatmıştı. Ağaç onun sayesinde manasızlıktan, abesiyetten, hiçlikten kurtulmuştu. O demişti ki ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi ve lakin la siz anlamasanız bile her şey hal diliyle kanun diliyle nizam diliyle ahenk diliyle ondan bahsediyor. Biz her şeyin Allah dediğini hu çektiğini suların şakırtısından ve çağlamalarından, havanın tatlı tatlı esmesinden Ağaçların hem hemesinden başka şeylerin demdemesinden hu sesinin çıktığını ondan öğrendik. Her şey onunla mana kazandı. Her şey onunla hikmet tahtını oturdu. Her şey onunla abesiyetten kurtuldu. Deve de ona medyun, koyun da ona medyun. Ağaç da ona medyun, taş da ona medyun, toprak da ona medyun. Semalar da ona medyun idi ki Allah'a niyaz ettiler intizarda bulundular bir de yeryüzüne bastı o mübarek ayaklarını kaldırım taşları gibi bizim yıldızlarımıza bassa Allah bu içten niyazı hal diliyle yapılan bu duayı kabul buyurdu onu Miraç'la serfiraz kıldı bir gün Miraç da gelecek böyle güzel günler güzel aylar sıralanınca Miraç bana sıra gelmiyor mu der o da devreye girer o da gelir o da o büyük sultanın büyüklüğünü sema ehline göstermesi hadisesi ve vakasıdır. Miraç. Peygamberler aldatmayan rehberler. İnsanların Allah'a karşı itirazları kalmasın diye Allah gönderdi. Bakın Kur'an öyle diyor. O aydınlık insanları, ışık kaynağı insanları. Siz Allah'a karşı bir itirazda bulmayasınız diye Allah size gönderdi. Peygamberlerden sonra Allah'a karşı itiraz kalmayacak. Kainat bize Allah'ı anlatıyordu. Nereye baksanız fevkelade bir nizam ve ahenk görürsünüz. Bu nizam ve ahenk Allah'tan bahsediyor. Kainatta hiçbir şeyi gayesiz ve abes göremezsiniz. Tabii siz de sizin dahi gayesiz ve abes olmayacağını anlayacaksınız. E yahsabul insanu en yutrake insan İnsan başıboş, abes, beyhude mi yaratıldı zannediyor. Onun da bir gayesi vardır. Taş, ağaç, toprak, Allah derken insanın dememesi ne abestir? Sizi abesiyetten, bizi abesiyetten kurtarmak için gelmişler peygamberler. Gelmeselerdi bazı itirazlar aklın zahirin azarında bazı itirazlar olabilirdi. Ve ma kunnah muazzibin hatta nafathasuula rahman ve rahim olan Allah da diyor ki peygamberleri göndermeden kimseye azab edemezdim ben. Edemezdim akı karadan seçecek insanlar gelmedikten sonra doğruyu eğriden teşvik edecek insanlar gelmedikten sonra yalancı ve kezzapları, Allah kıymetli insanlardan ayıracak insanlar gelmedikten sonra ben insanları azap edecek değildim. Büyük mezhep imamlarının bu ayetin altında mücadelelerini ilmi kelama bırakarak geçelim. Bizim arz etmek istediğimiz husus peygamberler insanların ahirette Allah'a karşı itirazları kalmasın diye gönderilmişlerdir. Ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yüce davayı İnsanlık surlarının en yüksek burcuna diken en muhteşem bayraklardır, tabir caizse. O bu muhteşem bayrağı diktikten sonra kimsenin herhangi bir itirazı artık hakkı kalmamıştır ve bu işi hayatına gaye saymış. Benim vazifem sadece tebliğdir. Ve ma'al-resul Kur'an diyor. Ve ma'al-resul ill'el-belag. Peygamber'e tebliğden başka başka bir vazife yoktur. O nurunu neşrede dursun, yarasalar ziyadan rencide oluyordu gözleri. Rencide olur dide-i huffaş ziyadan, yarasalar demek. Rencide olur dide-i ziyadan. Yarasalar rencide oluyordu. Ebu Talib'e müracaat ettiler. Söyle sesini kessin, kutlarımızı tanetmesin. etmesin. Atalarımızın ilahları hakkında na sezar na beca sözler söylemesin haşa. Onun ağzından na sezar na beca söz çıkmazdı. O doğruyu söyler, doğruyu haykırır, doğruyu görür, doğruyu söy söyler ve doğru adına yaşardı. Doğruyu tebliğ ettiği anda benim vazifem bitti galiba. Artık öte tarafa gitme sırası geldi bana derdi. Doğruya hayatını vakfetmişti. Ebu Talib'i tazik ettiler. O da yüce yeğenine, yüce yeğenine nispetten başka da bir şerefi olduğuna kanaat değilim. Yüce yeğenini Cibilli olarak tam 40 sene barına basmış, himaye etmiştir. Bu yönüyle talihli sayılabilirdi. Keşke onun dümenini oturduğu vapuru kaçırmasaydı. Keşke amca ne olur bir kere la ilahe illallah de Allah huzurunda şefaat edeyim Kureyş müşrikleri derler ki yeğenim Ebu Talip ölümden korktu yeğeninin dinine girdi çok arzu ederdim ve dilerdim ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah desin nasıl bunu dileyemezdim ki Hz. Ebu Bekir 80 yaşında Ebu Kuhafe'nin elinden tuttu Mekke fethinden sonra Müslüman olarak Efendimiz'in yanına getirdi. Efendimiz'in tabiriyle saçları adeta karganın tüyleri gibi olmuştu, bembeyaz ve kıvırcık. Hz. Ebu Bekir babasının rüşte ve hidayete erişi karşısında hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. ''Bu mutlu günde ne diye ağlıyorsun ya Ebu Bekir?'' Efendimiz buyurdular. ''Ya Resulallah, Ebu Kuhafe'nin babamın elinden tutup getirdim. Ne kadar arzu ederdim babamın yerinde Ebu Talib olsun. Çünkü o sana babamdan daha çok hizmet etmişti. Bu da vefa borcu, insanlık borcu. Gerçekten gönül verilen, sevilen insanın her parçasına saygı duyma borcudur. Ulu gibi Ebu Talib'in elinden tutup cennete koyma elinden gelmez. Çünkü ben cennet hazinesi değilim. Çünkü o Allah'ı kabul etmemişse benim o mevzuda ne nazım ne de niyazım, ne de başkasının nazı niyazı hiçbir şey ifade etmez. Ama bu bir vakaydı. Bu zat tam kırk sene barını açtı Efendimiz'e ve işte ona müracaat ettiler söyle vazgeç. Ne tekliflerle ne tekliflerle geldiler. Seni Mekke'ye reis yapalım. Elimizde, avucumuzdaki altını, gümüşü, dirhemi, dinarı hepsini senin önüne yağalım. Oysa ki o çoktan i̇bn Mesud naklediyor. Geçiyorduk dağların yanından. Buyurdular ki şu dağlar altın olup yanında yürümek istediler. Hayır ya Rabbi dedim. Çünkü benim gözüm başka şeylerde. Benim gözüm şu dalalete doğru koşan insanlığın elinden tutmak, Onları cennetlere yükseltmek. Benim gönlümde taht kuran tek şey insanlığın rüşt ve hidayeti insanlığın Allah'a kavuşturulması. Bütün Mekke'nin altınını gümüşünü senin önüne yağalım. isen seni tedavi ettirelim. İzdivaç istiyorsan seni en zenginle en zenginimizle evlendirelim. Daha ne istiyorsan varımızı yokumuzu ortaya dökelim Senin istediğin her şeyi yerine getirelim isaf edelim El Risale filminde Aradan nakil işini yapan Ebu Talip oluyor Gerçekten İbni İsa'nın siyerinde İbni Hişam'ın magazisinde Doğrudan doğruya muhatap Efendimiz'dir Konuşan da Efendimiz'dir Bunları iyi dinledikten sonra Sözünüz bitti mi buyurur Evet bitti derler Vallahi gökten güneşi bir omuzuma koysalar, ayı da bir omuzuma koysalar, ben bu davadan vazgeçmem. Ya selefim diyor. Ya şu kellem gider ve ya Allah beni muvaffak eder. Bu meseleye hayatın öylesine vakfetmişti ki, ne dünyanın debdebesi ihtişamı, ne tehdidi ve korkusu, ne ölüm endişesi, Gönül verdiği bu meseleden bir zerre, bir lahza, bir aşire onu vazgeçirememişti. Hep davasını düşünmüştü. Gezerken, otururken, kalkarken. Zira peygamberin önemli vazifelerinden bir tanesi, dünyanın en ücra yerlerine hakikatleri duyurmak, itiraza kimsenin hakkı kalmasın, işte bunu temin etmek. bir evvelki cuma arz edeceğim hususlardan bir tanesiydi ve en sonuncusuydu ben bu altı meseleye siz bunları ya bellersiniz ya bellemezsiniz belli bir ölçüde bana ait bir sistemdir arz etmeye çalışıp enbiya izamın sıradan insanlar olmadığını size anlatmak istiyorum saniyen peygamberlerin yolunda peygamberlik davasına varis olan kimselerin nasıl hareket etmeleri lazım geldiğini vazifelerinin nelerden ibaret olduğunu arz etmeye çalışıyorum Salisen, onun ümmeti hepsi bir cihette ona varistir ümmetin bu mevzuda nasıl bir tavır alması lazım geldiği hususuna dikkatlerinizi istirham ediyorum Allah ihlastan ve ayırmasın bir ikinci hususu bir iki madde içinde arz edip size onların hususiyetleri bizden ayıran hususlar bizim gibi değil bunlara eskilerin ifadesiyle mümeyyiz vasıfları da diyebiliriz hususiyeti de vaka biraz daha sığlaştırarak, sığlaştırarak bugün ona özellik diyorlar peygamberlerin hususiyetleri peygamberlik meselesi deha ile zeka ile fetanetle kitapları devirmekle, kütüphaneleri ezberlemekle elde edilen şey değildir. Büyük ölçüde peygamberler ve hususiyle peygamberler sultanı ümmidir. Muallimi sadece Allah'tır. ülüm evvelin ve ahirin derlerdi eskiler. Geçmişin ve geleceğin müterakim ilimlerinin hepsini bilirdi ama mevsimi gelince arz edeceğim gününüzde sizin şarkta, garptaki boğuşmalara ismiyle, resmiyle, parmak basarak anlattıklarını da anlatmak suretiyle ne kadar bildiğini Allah imkan ve fırsat verirse göstermeye çalışacağım. Şimdi istemeyin. Kimseden ders görmemişti ama Asya'nın münafıkları, şarkın müminleri, Batı'nın kafir ve zalimleri tarafından dahi itiraf edilen ailedeki sevk ve idaresi, Devlet platformundaki sevk ve idaresi bir asker olarak, sevk ve idaresi eşi menende olmayan bir insan olarak. Kimden öğrendi, nasıl öğrendi? Ama ben bunların hepsini bir mevzeye sıkıştıramam ki. Allah fırsat ve imkan verirse anlatacağım. Vermezse kestiği yerde kesilir kalır. Şimdi onların hususiyetlerini arz ediyorum. Onlar ısmarlama insanlar. Doğrudan doğruya Allah, İnsanlığın irşadını, hidayetini Murat buyurmuş. Bir insan yaratmış. Bu insanı korumuş, kollamış. Nebi diyor ki, ben hayatımda iki defa eğlenceye gitmeye niyet ettim çocukluğumda. Giderken yolda uyku bastı. Uyudum güneşin şualarıyla uyandım. Gözlerinin içine Rab'den başka, başka hayal girmesin diye bir eğlence gecesinden dahi korunuyorlar. Herkes gibi Kabe dünyad edilirken, yapılırken, ben de etekliğimi peştimalim omuzuma atmıştım. Bir kısım avret mahallim görünüyordu benim, gençliğimde çocukluğumda. Birdenbire gözüme heybetli bir melek göründü. Bayılmış düşmüşüm orada. Bir daha da tövbeler tövbesi, vücudumu açmadım diyor. Ismarlama insan. En tehlikeli noktalarda dahi kaymadan tutuluyor. O sen ben değildir. Çünkü ona bütün insanlık bağlıdır. Onun kayması alemin kayması demektir. Sizin düştüğünüz yerde onlar kanatlarla uçarlar. Sizin gezdiğiniz yerlerde onun atı üveyk gibi yıldızdan yıldıza koşar. Ay yarım kalmış hilal atına seslenir beni de ayağının altına bir nal diye kabul buyur. Ismarlama insan. Biz diyemeyiz anlatamayız. Hissederim söyleyemem, ağlarım ağlatamam, dili bağlı kalbimin bundan pek izarım, ben Hz. Muhammed e anlatmaktan uzağım. Ama anlatırken onu anlatmak isterim. Peygamberlik vazifesi ona kendini adamış başka hiçbir şey düşünmüyor. Dünyanın şarkına, garbına, her tarafına duyuracak. Çok su götürür bir fasıl, imkan verirse ileride duracağım ama bu onlara ait bir meziyet ve bir hususiyettir. Arkadan gelenlere bana demeyeceğim çünkü ben kendimi hiçbir zaman onu anlatma çizgisinde görmedim. Ama çok muhterem, mübecel, muazzez, mübarek imamlarımız, vaizlerimiz, hocalarımız var. Allah cihan durdukça uzun ömür versin durdursun, hakkı anlatmaya muvaffak eylesin anlatırlar size. Onlara ve bize düşen vazife de şudur ki biz üzerimize aldığımız bu vazifeyi yapmadan başka hiçbir şey düşünmeyelim. Sadece bunu düşünelim. Sadece. Hususiyet Peygamberliğin arazi olmaması, semai olması, vahy olması, ilahi teklif olması biz buna rabbani diyoruz. İnsani değil, rabbanidir. Ve kazalik ohayna ileke ruham min emrina. Ma ma ve sana kitap nedir bilmiyordun. Kitabı sana vahyettik. İnsanlar arasından seni seçtik. Seni Rabbani kıldık, Ribbiyyum'dan kıldık. Seni insanla ışık saçacak bir rehber haline getirdik. مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا iman. Kitap nedir, iman nedir bilemezdin, biz öğrettik. Sen okuyarak öğrenmedin, çevrenden öğrenmedin, muhitinden taallum etmedin. Senin muallimin biziz. İlahi rahle-i tedris önüne oturdun ve her şeyi Allah'tan öğrendin. Sen ne mübeccelsin ki senin müderris ve muallimin Allah'tır. Sen de Resulullah'sın. Adını adına ihtiran etmiş. La ilahe illallah demiş. Yetmez bu. Neden yetmez? Çünkü Habibim seni ben ayrı bırakamam. Muhammedur Resulullah. Adem tövbe ederken Allah'ım Hazreti Muhammed beni bağışla demişti. Sen Muhammed'imi nereden biliyorsun? Günah işlediğim zaman tam 30 sene başımı kaldırıp yukarıya bakamadım. Hicab ettim. Bir gün gözüm cennetin kapısına ilişince La ilahe illallah. Lafz-i celalim bittiği yerde Muhammedur Resulullah başlıyor gördüm. Anladım ki bu zat senin nezli erişilmez bir payeye sahip. Onun adını vesile yaparak sana yalvarıyorum beni bağışla de. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Ne mutlu size ki böyle bir peygamberin arkasında bulunuyorsunuz. Geçirdiğiniz gece de anasının karnında belli olduğu dönemdi. Herhalde bir aylıktı. Anasının karnına düştüğü gece regaib gecesi olursa sekiz ayda doğmuş olur. Oysa ki o Kamil'i mükemmeldi. Kamil'e doğuştu ancak dokuz ayda olur. Onun her şeyi tas tamamdı. İlave edilecek hiçbir şey yoktu onu. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى Hevâ ve hevesine göre konuşmaz. Soru sorarlar. Peygamberlik, mualla tahtına taht kurmuş oturan sultanlar, sultanına soru sorarlar. Allah'tan vahyi gelmezse ağzını açıp tek kelime konuşmaz. Oysa ki biz konuşuyoruz. Ağzımıza ne gelirse konuşuyoruz. Kim bilir niceleri havayı hevesten oluyor bunların. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَىٰ اِلَّا وَحْيُّ Her şey ona vahy olur ve o öyle konuşur. Vahiden başka bir şeyle konuşmaz, heva ve hevesine göre konuşmaz bu. Başka bir sureyi cellede قُلْ مَا yekunu لِأَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي Onlar diyorlar ki değiştir, Kur'an'da bir kısım değişiklikler, tayyirler, tebdiller yap deki bunu yapmaya benim gücüm yetmez. Çünkü bu mevzuda ben sadece bir memurum. Allah neyi dilerse ben onu söylerim. İşte Kur'an böyle Rabbani'dir. Kur'an böyle Rabbani olduğu için Rabbani olduğu için Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun bu Rabbaniliğini göğüslemiş omuzlamış, hayatının sonuna kadar ben bundan vazgeçemem, ben bunu değiştiremem, ben bunun hilafına hareket edemem demiş. Biraz evvelki misalde meseleyi görelim. Ay bir omuzuma, güneş bir omuzuma konsa kellem gider fakat ben bu davadan vazgeçemem ve geçmemiştir. Birinci hususiyet budur. Davanın Rabbani olması. Allah tarafından yaratılan insanların haddi Başka türlü esaslarla yola getirilmeleri, terbiye edilmeleri, insani kemalata yükseltilmeleri de mümkün değildir. İnsanı yaratan Allah'tır. Ve onu kim yaratmışsa onu en iyi bilen de Allah'tır. Ve idare eden de Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci hususiyet peygamberlerin yaptıkları büyük hizmet karşılığında ücret ve mükafat istememeleri. Bu bugün de bizim için bahis mevzudur. Peygamberler veya ya kavmi la eselukum aleyhi mala in ecriye illa ala Allah derler. Bir surede sadece 5 defa ve ma eselukum aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alamin. Zannediyorum bunu bütün cemaat biliyor. Çünkü imamlarımız çoğu ramazan Şerif'te teravihde bir rekatta iz qalalahum akhuhum nuh iz qalalahum akhuhum hud iz qalalahum akhuhum salih derler ikinci rekatta da ve ma eselukum alayhi min acr in ajri illa lillahi <gülüyor> rabbil alamin sizə karşı yaptığım bu ağır bu çetin bu değirmen taşları arasında ezilme gibi zor vazifeyi yapıyorum ama karşılığında ücretle mükafat istemiyorum benim ücretle mükafatım yalnız Allah'a aittir Peygamber, maddi ve manevi füyüzat hislerinden fedakarlıkta bulunan insandır. Peygamberin gözünde cennet bile yoktur. Nitekim, ümmeti onu konuşturur, Süleyman Çelebi konuşturur. Mahşerde başını yere kor, ümmetim cehennemde ise ben cenneti bile istemem dedirtir. Bu Hz. Muhammed'in ruhudur. Ve nitekim ehli keşif, daha bezleri arasında depinirken, haşa depinirken değil. Kim bilir ümmetinin günahları adına neler yapmak için kıpırdıyordu. Annesini konuştururlar. Kulağımı ağzına verdim, dinledim. Ne dediğini anladım. Diyordu ki bezleri içinde. çırpınırken, heyecan helecan ve hafakanla kıpırdar dururken ümmeti ümmeti diyordu. Doğduğu andı bu. Doğduğu an nasıl ümmeti, ümmeti diyordu. Mahşerde ilk dirildiği anda başını yere koyacak. Fatıma'yı istemiyorum. Khadice'yi istemiyorum. Ayşe'yi istemiyorum. Ümmü Selem'e istemiyorum manasına. Ümmeti, ümmeti diyecek, ümmetini isteyecek. Hasbilik. Peygamber bunu yapacak ve bunun karşılığında hiçbir şey istemeyecek. İşte onlara ait bir hususiyettir. Onlara ait bir hususiyet olduğundan dolayı Vazı ve nasihat ve irşatta bulunanlar halkı irşat edecek, anlatacak fakat karşılığında maddi manevi ücret istemeyecekler. Hususiyle günümüzde ehli dünya, ehli ilmi ilmi vasıt cer yapmakla itham ediyorlar, karalıyorlar. Bu yalancı, kazip münafıkları yalan çıkarmak için ehli ilim, ehli diyanet, bütün imamlar, vaizler, müftüler irşat vazifesini yaparken Halktan gelecek maddi ve manevi füyüzata karşı, berekete karşı, maddeye karşı bütün kapılarını kapamalıdırlar. Beyhude yorulma kapıları sürmelidir. Bizim kapı ve menfezlerimiz bir noktaya açılı, O da Allah. İn ecriye illa alallah. Peygamberden bu dersi alacağız ki, söylerken söz geçebilsin yoksa geçmez. Çünkü sözün ne yolla geçtiğini bile onlardan öğreniyoruz. Söz nasıl tesir eder, onlardan öğreniyoruz. اِتَّبِعُوا مَا لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ Yasin'i çoğunuzu ezbere bilirsiniz. Antaki ahalisine Hz. Mesih'in elçileri geliyor. Ve orada adının Habibi Neccar olduğunu duyduğumuz, kadim kitaplar bize anlatıyor, bizim kaynaklarda yok. Gelip onlara, elçilere, halka اِتَّبِعُوا مَا لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ rüşte hidayete erdikleri, ışık dünyası içinde kanat açıp uçtukları halde sizden karşılık beklemeyen bu adamlara uyun diyor. Bunlar uyulacak insanlardır. Çünkü dünyada sizden bir şey istemiyorlar. Düşünün uyacağınız bir insanı. Öyle bir insan ki diyor Allah'ım hayatım boyunca soluk soluğa beni hizmet ettir. Gece yapacağım hizmeti düşüneyim. Gündünde, gündüzde kalkayım, fırsat buldukça sinemin bütün ilhamlarını, bu nurlara, feyizlere muhtaç insanların sinelerine boşaltayım. Sineleri aşk ve heyecana getireyim. Ve bir gün sen, bu milleti kendini bulmuş hale getirirsen, kendi ayakları üzerinde yürüyor hale getirirsen, kendi elleriyle tutuyor hale getirirsen, kendi kafasıyla düşünüyor hale getirirsen, Avrupa'nın kafir ve zalimlerinin tasallutu altından kurtarırsan, Asya'nın münafıklarını alet olmayacak hale getirirsen, işte o gün benim canımı al, zira bir kaşık şeyle örfaneye karışmıştım, nefsime bir hisse çıkarırım. Oysa ki ben bu işi Allah için yapıyorum. Ben bu işi senin için yapıyorum. Eğer İslam dünyasına, dünya devletler muazenesinde bir söz hakkı vereceksen, Parmağını kaldırmadan devletler platformunda bir işe hallolmayacak hale gelecekse O günü bana göstermek istemem Kabrin altından seyretmek benim için daha zevklidir bunu İşte böylelerine tabi olunur Anlıyor musunuz işin manasını <Sessizlik> Dağlar bu seyri bunu da anlatır Çarpıcı, büyüleyici, sehar ifadeleriyle Altın olup sağında solunda koşmak istediler, hayır dedi. Bir gün aç olur Rabbime şükrederim, bir gün tok olur Rabbime şükrederim, bir gün aç kalır Rabbime hamd eder, sabreder, sabrın, şükrün, hamdin, sevabını kazanırım. Ve bir gün, iki gün, üç gün Ayşe validemizin ifadesiyle bazen üç gün, dört gün geçerdi de evimizde bir su kaynamazdı. Bir yemek pişmezdi, bir çorba olmazdı. Bir gün, iki gün, üç gün evde hiçbir şey yok. Ebu Hüreyre bunlardan birini anlatırken Sünen'den Diyor ki içeriye girdim namaz kılıyor. Çok inliyordu ve oturarak namaz kılıyordu. Oysa ki o güne kadar da oturarak namaz kıldığını görmemiştim. Ya Resulallah hasta mısın dedim. Hayır Elcu ya Ebu Hüreyre buyurdu. Açım dedi. ''Ayakta duracak takatim yok.'' dedi. ''Gözyaşlarını tutamadım, ıçkır ıçkır ağladım.'' Buyurdular ki ''Ya Ebu Hüreyre ağlama, burada çok aç geçiren, orada Allah'ın bela, musibet ve kahırlarından emin olacaktır.'' İşte böyle bir gündü ki, Allah Resulü kendi kendine şöyle mırıldandı, haşa mırıldanmadı, dudaklarından şiir gibi, şu nameler döküldü. Günler var ki, Ali Muhammed'in evinde bir ocak bile kaynamadı. Onun bu sesi arş-ı azamı getirmişti. Bütün gök ehli irkilmişti ve anında lahzasında Cibril orada belirdi. Allah Resulü Cibril ile müzakere muhavere ederken biraz sonra bir gürültüyle Mikail Aleyhisselam da geldi oraya. Allah'ın selamı var ya Muhammed. Allah sana selam etti. Birbirinize selam edersiniz. Falana selam söyle, esselamu aleyküm. Selam veren tazime değer birisi ise biraz da derlenir, toparlanır, kıyam eder ve aleykümselam dersiniz. Mikail böyle muhteşem bir selamla geliyor. Allah sana selam etti ya Resulallah. Buyurdular ki, Habibim, Allah kulu bir peygamber mi olmak istiyor? Köle, peygamber mi olmak istiyor? Yoksa Melik peygamber mi olmak istiyor? Günlerden beri bir şey yememişti. Dudakları kupkuruydu. Bakışı bulanıktı. gözlerinin içinde adeta kan kalmamıştı. Son kendini toparladı. Dostu yarigarı Yani Hira'da kendisine arkadaşlık yapan Cibril'in tertemiz çeyresine baktı. O bakarken Cibril eliyle eliyle aşağıya doğru Tevazu ya Muhammed! Tevazu ya Muhammed diyordu. Ve Allah Resulü sesini yükseltti. Allah'ım sana kul olarak peygamber olmak isterim. Bir kölem. Onun için sonra köleler gibi sofrada oturur, köleler gibi yemek yerdi. O kadar ki bir acuze kadın kendisini gördüğü zaman köle gibi oturuyor dedi. Evet ben Allah'ın kölesiyim itirafında bulundu. Nebiler nebisi büyük vazife yaptı ona beşeriyet, medyununa cemiyet, hepimiz medyunuz. O kadar kendimizi yakın hissediyoruz ki bize yaptığı iyilikler sanki o iyilik eli şu anda başımızda dönüyor gibi. Belki size de öyle geliyordur. Ben her Medine'ye gidişimde Ravza-i Tahire'den içeriye adımımı atarken acaba hayatta mı hala diye böyle adımımı böyle atarım yani. O kadar yakın gelir. Kim bilir bazılarına da ne kadar uzak geliyor. Bazen nefsin ve şeytanın zaviyesinden düşünürken 14 asır. Yani 14 tane 100 yıl ne kadar uzak diyorum. Fakat kulları, köleleri sultana bağlılık mevzuunda ne zaman ne de mekan mesafeleri birbirinden uzaklaştıramaz. Biz onun daima kulu kölesi halaykıyız. O da başımızda bizim efendimizdir. Allah onu bizi efendi olarak yarattı. Galip de Sultanı sultani rüsül şahi mümecessin efendim. Bir çarelere devleti sermezsin efendim. Menşurul amrükle müeyyesin efendim. Divani ilahi de seramesin efendim. Sen Ahmedi Mahmudu Muhammedsin efendim. Haktan bize sultanı müebbesin efendimdir. Efendim. Dünya durdukça efendim diyeceğiz. ''Ve efendim'' derken de sabık Erzurum müftüsü gibi ''Budaklarımı yalayacağım, ne tatlı iş yaptınız'' diyeceğim. ''Efendim, insanlığın efendisiyim.'' Efendi olmasını bildi o. Yaptı, etti, çattı. Karşılığında zerre kadar bir şey almadan ihlasla hayata gözlerini kapadı gitti. Bu da ayrı müneyiz bir vasıf. Ücret istememen, ücret istemeyiniz. İstemeyiniz ki ağzınızdan çıkan kelimeler iksir gibi. Karşı tarafın sinesine girsin. İnkılaplar, infilaklar meydana getirsin. Sinelerde bir nur hasıl olsun. Yaptığınız hayratın, hasenatın karşılığında mükafat beklemeyin. Allah'ın mükafatı yeter ve artar. Onlara ait diğer bir husus ihlasdır ve ma'muru illa liya'budallaha mukhlisina lehuddin hanifa abyukimussalata ve yutu'zzeka başka şeyle değil Allah'a halis muhlis ibadet etmek için yaratıldılar Allah peygamberi anlatırken kimseye ait değil. Wezkur fil kitabi Musa innehu kana mukhlasan ve kana rasulannabiyye Biz de Hazreti Musa'yı hatırla. O ihlâsa erdirilmişti. İhlasa erme gayret ve cehdi değil O ihlasa erdirilmişti Allah tarafından tutulup İhlas tahtına oturtulmuştu Yaptığı her şey Allah için yapıyordu Allah'a kulluğun daisi Sebebi Allah'ın emridir Neticesi Allah'ın Rızasıdır Semereleri ve meyveleri ahirette Ahirette Allah'ın vereceği şeylerdir Öyleyse Allah emrettiği için yapılır mahviyet ve tevazu içinde yapılır, Allah düşünülerek yapılır, Allah rızası olur. Büyük mütefekkir, Allah için işleyiniz, Allah için başlayınız, Allah için çalışınız, Allah için görüşünüz. O zaman hayatınızın saniyeleri, seneler hükmüne geçecektir. Öyle bir mahviyet içinde çalıştı ki, Bernard Shaw gibi yip gibi, gibi kimseler onun hakkında şöyle diyeceklerdir gün gelecek. Dünyada hiçbir insan, hayata ve vazifeye açıldığı dönemdeki mahviyet ve tevazuunu zirveye çıktığı zaman korumamıştır. Bir tek insan vardır insanlık tarihinde. O da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi s İnsanları aziz tutar. Kendi cemaatine şöyle derdi: La takumu kema takumul aqim içeriye girince ayağa kalkıyordu herkes. Cihan ayağa kalkmalı o içeriye girince. Biz hala ayağa kalkıyoruz ya, geldi bir akkuşkan adıyla revan derken ayağa kalkıyoruz. Neden? 14 asır evvel o dakikada doğdu da ondan dolayı. Cihan ayağı kalkmalı. Dağ, taş ayağa kalkmalı. Arz ve sema ayağı kalkmalı. Ölüler, kabirdeki ölüler ayağa kalkmalı onun adı anılırken. Ayağa kalkmalı. Ama siz o sultana bakın ki ne diyor? La tekumu kema takumul acim. Acemlerin büyüklerine yaptığı gibi ayağa kalkmayın bana. Onlar yine gürül gürül kalkıyorlardı. O onların vazifesi. Fakat o bundan çok rahatsız oluyordu. Çünkü bir kere ben Allah'ın kuluyum, bendesiyim. Boynu tasmalı bir kölesiyim. Prangalı kölesiyim. Kabullenmişti bunu. Ahlaka alya. Böyle mahriyet ve tevasu içindeydin. Bir gün peygamberlik yoluna çıkardı Allah onu. O çıktı değil çıkamazdı. Allah çıkardı. Allah'ın Resuludur. Allah onun kıymetini anlatırken izafet terkibi nisbet içinde anlatıyor. Resulullah diyor. Onu tanımak istiyorsanız Resulullah, o benim size olan elçimdir. Sizin de arzularınızı ona ulaştırma, bana ulaştırmak için sizin elçinizdir. İlk gün nasıl çıktı tevazu ve mahviyet içinde? Kölelerle oturdu, kalktı. Esirlerle oturdu, kalktı. Esirlerle yemek yedi. Yanında çalıştırdığı insanla sofraya oturdu, beraber bir lokmayı paylaştılar. Eline bir kumaş geçtiyse yarısını ona verdi, yarısını kendi giydi. Böyle başladı işe. Mekke fethi onun doruğa ulaştığı dönemdi. Ümmül Kura dediğimiz, Yerdeki bütün beldelerin anası Mekke, fethediliyordu. Sahabi diyor ki, o gün kılıç kullanılmadan Mekke'ye girildi. Bir yerde İkrim'e'nin mukavemeti oldu, orada Hz. Halid'in de ona karşı karşı koyması oldu. Bunun dışında Mekke, kılıç kullanılmadan fethedildi. Kullanıldı diyenler ondan dolayı derler, İkrim'e ve Halid mevzu. Kullanılmadı, resul Ekrem, sulh insanı olarak Mekke'ye girdi. Bir kere orada öyle kılıçla girmek mübah olmuştu ama Allah Resulü kullanmamıştır. Diyor ki sahabi, Bindiği merkubun adını söylemeyeceğim esasen keşke o merkubun ayağını bastığı toprak benim gözüme sürme olsa. Bir himara binmişti. Bir merkebe işleye binmişti. Ben ona işlek merkep demeden utanıyorum. Çünkü Resulullah'ın bindiği şeyi sizin sıradan hayvanlarınız gibi anlamanıza vesile olur. Oysa o olsaydı bugün ben sırtımda kıyamete kadar taşırdım onu. O merkebu bu. Mekke'ye girerken o kadar mahviyet ve tevazu içinde giriyordu ki mübarek başı eğerin kaşına değecek gibi iki bir olmuştu. Allah'ım senin mübarek şehrine mağrur insanların, mağrur fatihlerin, mütekebbir hotfuruşların girişi gibi girmeden sana sığınırım. İşe nasıl başlamıştı, öyle bitiriyordu. Burada bir hususu tavsiye için size bir şey arz edeceğim. Huziki de temelli bir kaide vardır. İnsan hangi perdeden başlamış o perdede bitiriyorsa, bir şarkı, bir türkü hangi perdeden başladı onu o perdede bitirmeye muvaffak oluyorsa bu başarı sayılır. Peygamberlik nazmına, namatına, Aynı perdeden başlayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu yükselterek bitirmiştir. Pesle başladığı bir şey arşı ferşi velveliye verecek bir çılgılık halinde sona ermiştir. Ondaki tevazu mahiyet ve ihlas adına Allah'a ram olma böyledir. Nasıl olmaz ki Allah ona şöyle konuşuyor: Kulillah a'budu muklisan lahu dini. De ki ben sadece Allah'a, dini halis, muhlis, ona tahsis ederek kulluk yaparım. Fa اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ Dini Allah'a tahsis ederek sadece ona kulluk yap, sadece onu bil, sadece onu gör, sadece onu tanı, sadece ondan gelen ezrak maneviyi tad, bunun dışında her şey beyhudedir. O buna uyanmış, buna yelken açmış ve bunda bir türlü doyma bilmiyordu. İlerliyor, tadıyor, hel minmezid diyordu. Yok mu arkası? Yok mu arkası? diyordu. İhlas insanı. İhlas insanı, Allah ihlası erdirmiş. Sözün nüfuzu için ihlase ihtiyaç vardır. Amelin ruhu ihlastır. İman, amel, Sonra ihlas, ihsan sırrı. Cibril hadisinde iman Efendimiz tarif ediyor. En tu'mine billahi ve melekati ve kutubi ve rülu ve yevmil ahiri ve'l-kaderi ve İslam'ı da anlatıyor. En tukima's salate ve tu'ti'z zekate ve ve Sonra malihsen ya Resulullah, nedir? En ta'budallahi annerahhu fein takkun tarahhu fene uyarak İhsan Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapmandır Sen onu görmesen bile o seni görüyor ya işte hayatını bu sırrı idrak içinde idrak ettiği bu şey yaşama içinde geçirdi ve bir lahza fev etmedi ruhum ruhunuz ruhlarımız kıyamete kadar gelecek müminlerin ruhu ona feda oldu Diğer bir hususiyet ve meziyetleri de Enbiya-i İzam'ın Batı'nın ukalalığı içinde meselelere yaklaşma değil. Şarkın bilgeliği içinde, hikmeti içinde. Peygamberlerin ses ve solukları şekli içinde meselelere yaklaşma. Peygamberler demagoji yapmazlar. Peygamberler diyalektik kullanmazlar. Günümüzde bir kısım içtimai ve iktisadi sistemlerde Diyalaktiğin bir esas olmasına karşı peygamberler meseleye mevizeyi hasene ve hikmetle yaklaşırlar. Allah şöyle buyuruyor. Üd'u ila sebilirrabbike bil hikmeti vel mev'izetil haseneti ve cadilhum billetihi ahsen. Habibi zişanım, sen onları hikmetle ve mevizeyi hasene ile çağır. Eşyanın hikmetini arat, anlat. Hilkattaki esrarı anlat, inandırmaya çalış, onlara yumuşakça yaklaş mevize Hasen'eyle. Başlarını kırarak, dişlerini kırarak, hissiyatlarını rencide ederek değil, kalp, kafa ve ruhlarını inandırarak yaklaş onlara, diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayatında, hayatı seniyelerinde hep bu yolla hareket etti. Nasıl ta başta Velid ibn-i geldi? Onu tatlı tatlı dinledi. Dininize, diyanetinize küfreden bir müşriki sabırla dinleme sabrınız var mı yok mu bilmiyorum. Hakaret ağzı hakaret dolu, huzuru risalet penahiye gelir ve lidibni muhaye. Konuşur, konuşur, konuşur, konuşur. Allah Resulü sükûnetle, sekine ile karla dinler. Çünkü o sekine ve vekarı temsille gelmiştir. Sözün bitti mi der? Bitti der. أليس <سؤال> ديننا شنفان برزق أيام حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا من فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إن كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنت موقنين La ilahe illahu yuhyi ve yumiit rabbukum ve rabb abaaikum el-evvelin. Velidinimiğir elen kaldırıyor. Aramızdaki rahim hakkına konuşma bitti mi Kur'an hikmetiyle ruhlara giriyor ve gönüllerde bombalar patlatıyor. Düşünceleri tesir ediyor. Kal kalpleri tesir altına alıyor. Akılların sultanı Kalplerin mahbubu, akılların terbiyecisi, ruhların terbiyecisi oluyordu. Aradan yıllar geçiyor. İmran'ın babası Husayn geliyordu. İmran ibn Husayn diyoruz. Diyorlardı ki aklın başında Sen git buna bir şey anlat. Belki vazgeçer bu işten. Geliyor ve aklı sıra Efendimiz'e bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Senin deden mi büyük, sen mi büyük? E dedem büyük bir insandır Abdülmuttalip ama ben Allah'ın peygamberiyim. Babam mı daha iyi bilirdi sen mi? Benim babam da senin baban da cehennemdedir buyuruyor Efendimiz. Daha başka bir sözünü İmam-ı bu mevzuda yazdığı bir eserle naklediyor. Ben onu ilk mevzede arz etmiştim kanaatim de o istikamettedir. Efendimiz'in anne ve babasının hanif olması hiç olmazsa bir ihya hadisesi vardır. Efendimiz'i iktidat etmeleri antreparentiz. Sonra senin sözün bitti mi? der. Hüseyin sen kaç ilaha tapıyorsun? Sekiz tane. Kaçı yerde, kaçı gökte bunların? Yedi tanesi yerde. Acıktığın zaman sen yiyeceğin şeyi kimden istersin? Göktekinden, yerdekilerin elinden bir şey gelmez. Kendi elimizle yığdığımız taş, taş ve tunç yığınlarından bize bir şey gelmez. Göktekinden isterim. Susadığın zaman kimden istersin? Bakın. Sehli mümteni. Basitçe bir anlatma tarzı. Şarkın hikmeti ve bilgeliğidir bu. Diyalektik demagoji yapmıyor Efendimiz. Vicdanlı bir insanın kabul edeceği bir yolla yaklaşıyor. Başka bir hastalığın olsa kimin tedavi etmesini istersin? Göktekinin der. Görüyorum ki ben sana ne sorarsam sorayım sen Göktekin'e yanaşıyorsun. Benim dediğim de budur zaten. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Her şeyin zimamı Allah'ın elindedir. Her şey Allah ayırır ve çevirir. <gülüyor> Hz. ve Ve Hazreti İbrahim, Allah Hazreti İbrahim'e konuşturmuştu bunları. Hazreti İbrahim konuşuyor. Acı beni doyuran odur. Susadığım zaman suyu veren odur. Öldükten sonra beni diriltecek odur. Muhtaç olduğum şeyi giderecek odur, her şeyi yapan odur. Öyleyse insaf etmek lazım. Şayet gökteki, yani bizden yüksek olan zat, bunları yapıyorsa, ne diye onun icraatına karşılık şükürleri, yerde aciz, eli kısa, iktidarı kısa, iradesi kısa, en yardımın en küçüğünü yapamayan kimselere dağıtalım, Allah'a şerif koşalım, akıl işini. Hüseyin orada dize geliyor. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyordu. Koca dev şair Ahşah geliyordu, Ahşah Cahile döneminin en dev şairidir. Huzuru Risalet i Tenayi geliyordu. Aralarında muhabere geçiyordu. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem iksir gibi beyanı karşısında Ayüsbelk gibi bu adam birdenbire eriyor tuz buz oluyordu. Diyeceği bir şey kalmıyor ve giderken talihsiz. ''Ya Muhammed getirdiğin mesaja inandım.'' diyordu. ''Ama bana bir sene mehil ver, bir sene düşüneyim.'' Bu onun talihsizliği oluyordu. Çünkü bir sene yaşamaya ömrü yetmiyordu. Işıktan mahrum kalıyordu. Vapuru, treni kaçırıyordu. Uçağı kaçırıyordu. Dalalet, küfür ve küfranı içinde kalıyordu. Peygamber, mevizeyi Hasene ve hikmetle yaklaşıyordu gönülleri fethediyordu. Demagoji, diyalektik ve felsefeye yanaşmıyordu. Zira onların insanların sinelerine bugün dahi bir şey koymadığını açık, seçik olarak görüyoruz. Ben yine zihnimde tasarladım, mevzu sonu erdiremedim. Burada istidradi sözler anlatmadaki sistemin içine girdiğinden dolayı uzuyor. Biz heyecanında işin içine karışınca Hele onun mübarek adı, kel misk, külleme kerrerte yatadavvâ diyor, misk gibidir, ne zaman kurcalarsan etrafa kokus alınır O koku ruhlarımıza kadar siniyor ve ben de istidradilerimle antır parantizlerimle mevzu uzatıyor, bitiremiyorum. Arz edeceğim şeyler içinde bir iki madde yine kaldı, Rabbim imkan verirse, lütfederse, benim gibi bir mücrimi, kıtmiri, onun kelbini, onun kapısında havlamaya muvaffak kılarsa, altıncı havlamadır, onlardan başlar arz etmeye çalışırım. Allah sizinle bizim yardımcımız olsun. Rabetlerin ona doğru uyandığı ve Allah'ın bizi terhib ettiği o geceyle, ibadet-ü taata terhib ettiği, mübarek ve gaybin gündüzünde, cuma ile kucaklaşan bütünleşen gündüzünde, sizi halisen, muhlisen ibadete muvaffak kılsın. Amin. Birinizi bin yapsın. Amin. Sizi sönmez diye, ölmemez diye, diye, düşmemez diye muvaffak kılsın. Allah'a Teala'l-Fatiha.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 سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اَمَّا بَعْضٍ Muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hak inayetini bir lahza üzerimizden eksik etmesin. Bizleri yakın gelinceye kadar imana, Kur'an'a bağlılıktan, hizmetten, onlar için yaşamaktan ayırmasın. Amen. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin etrafında dolaşırken bulunduğu mualla saraya girmek üzere o sarayın koridorlarında dolaşırken derken sizinle beraber altıncı adım atmak üzere yine yüz yüze karşı karşıya geldik. Boşa dönsek de ümit ediyoruz. Sultana sultanlık kapıyı açar bir gün buyurun der. Bekliyoruz. Bir önceki derste adetim, adetimde bir şey mi yani? Bugüne kadar arz ettiğim mevzuların hiç olmazsa bir önceki derste arz ettiğim hususların başlıklarını vermek suretiyle dünle bugün arasında bağ kurmaya çalışıyorum. Son mevzu ve son mevizede peygamberlerin hususiyetleri dedim. Allah'ın salat selamı kainatın iftihar tablosunun üzerine ve sonra hepsinin üzerine olsun. Peygamber hususiyeti, peygamber meziyeti diyelim. Peygamberler vazifelerini Rabbani olarak yaparlar. Düşünür, taşınır, kararlaştırır, şöyle bir sistem ortaya koyayım der başlar, yapar, değil. Doğrudan doğruya Allah Celle Celaluhu insanlar içinden bir tanesini peygamber yapmak murat buyurur. Ismarlama, bu işe müsait, tamamen o iş için yaratılmış bir insanı mevsimi gelince der ki ben seni peygamber intabettim. Peygamber vahyiyle gelir, vahyiyle yaşar, vahyi ile gelir, vahyi ile yaşar, vahiy kesilince de gider. O'nun hayatı, ruhu, vahidir. Siz adeta suyla, ekmekle, havayla beslenirsiniz. O, Allah'tan esip gelen üns esintileriyle beslenir. feyz Akdesten, feyz Mukaddesten daima sabah rüzgarı gibi bir şeyler eser. O, onu alır. Onu aldığı sürece ben bunların içinde kalacağım der. O kesilince, demek ki Allah, bana davette bulundu der. Artık öbür alemi beklemeye başlar. 2- Peygamberler yaptıkları hizmet karşılığında maddi, manevi hiçbir şey beklemezler. Ve muhtelif ayetlerden misallerle وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرٍ اِلَّا عَلَى رَبِّ alamin. <gülüyor> Kur'an'ın mübarek beyanlarıyla mevzu tenmire çalıştım. Siz maddi beklemeseniz bile manevi bir şey beklersiniz. Füyüzat hislerinizi ararsınız. Ruhen doyayım dersiniz. Onlarsa sırf Allah emrettiği için yaparlar. Allah'ın rızasını kazanmak için yaparlar. Neticeleri öbür aleme bırakırlar. Maddi manevi hiçbir şey beklemezler. Cehennemin alevleri içinde yaksa Allah onları yine sadece düşündükleri tek şey